Buğday Derneği'nin denetim ve organizasyonunda 12 yıldır devam eden ve organik tarım sektörüne çok önemli katkılar sağlamış harika bir proje %100 ekolojik pazarlar projesi. Ancak Buğday Derneği 9 Haziran'da %100 ekolojik pazarlarda yeni dönem adı altında bir basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısından sonra yeni döneme geçilmiş oldu. Biz bugün pazarların yeni dönemini ve 2017 Haziran'dan bu yana ne kadar yol kat edildiğini Buğday Derneği eş genel müdürü Batur Şehirli ile Şehirlioğlu ile konuşacağız. Hoş geldin Batur. Hoş bulduk Leyla. Ee, Önce bir hafızaları tazelemek istiyorum. 9 Haziran'da yaptığımız basın açıklamasında pazarlarda yepyeni bir döneme geçildi. Bu yepyeni dönemde niyet ve amaç neydi? Şöyle bir giriş yapayım ben açıklayayım size. Şimdi sivil toplum örgütlerinin kurumların görevi nedir? Aslında kamunun yapması gerekenleri yapamadıklarını dile getirmek. ...bu konuda öncü olmak, lobe yapmak, desteklemek ve yeni modeller, araçlar e, üretmektir. E, Türkiye'de organik tarım iç pazarı söz konusu değildi. Burası da Buday Derneği bir ekolojik pazar modeli yaratarak... E, ...Türkiye'de bir organik tarım e, sektörü iç pazarının oluşmasını sağladı. Ancak bir sivil toplum örgütünün e, görevi değil bu. Bu e, organik yani pazar olsun, organik pazar olsun... Belediyelerin yetkisi altındaki yerler. Dolayısıyla bir sivil toplum örgütü bir model, bir araç yarattığı zaman topluma faydalı olacak. Bu modelin asıl sahiplerine nasıl devre olacağını bu geçiş sürecinde iyi planlamanı da yönetmeli. Biz aslında Buday Derneği olarak bu süreci uzattık bile aslında. Tabi bunda seçimlerin tekrar tekrar olması, belediyelerin dev olması farklı partileri, farklı başkanları da etkiliyor ama sonuçta bu tip resmi kamusal yerlerdeki projelerin asıl sahipleri olan belediyeler tarafından yönetilmesi, denetlenmesi ve yürütülmesi gerekiyor. İşte Haziran'da başlayan süreçte biz bu konuya hız kazandırmaya karar verdik. Peki Haziran'dan bu yana ne kadar yol kat edebildik ve belediyelerle ne gibi çalışmalar yapıldı bu yeni döneme geçiş sağlayabilmek için? E, belediyelerle yeni protokoller imzalanma sürecindeyiz. E, Şişli ile e, son aşamaya geldik ki bizim amiral gemimiz Şişli Ekolojik Pazarı biliyorsunuz. Kartal Belediyesi daha da ileri gittiği bir ekolojik pazar yönetmediği oluşturmaya çalışıyor. E, bu da çok güzel bir adım. E, Bakır Kür Belediyesi ile Belediyesi Belediyesi'yle ilgili çalışmalarımız sürüyor. E, Çekmece ile de biraz e, sıkıntılı bir süreç e, yaşadık bu dönemde. Bir yandan da bu pazarın en önemli amaçlarından bir tanesi de bu dönüşüm sürecinin daha şeffaf, daha katılımcı ve yatay bir yapılanma. Yani kamu, tüketici, üretici, sivil toplumun birlikte karar verebileceği süreçleri yaratmak, böyle bir yapılanma inşaat etmek istedik. Ve bu sebeple de yeni protokollerimizde artık bir komisyon var. Örnek verecek olursak bir yılda geçen bir süredir yaklaşık olarak da, Üretici ve esnaf pazarlarımıza katılanlar e, kendi aralarında demokratik bir seçim yapıyorlar. ve Üretici ve esnaf arkadaşlar pazarla ilgili kararlar almaya, pazarın e, yapısına, yönetimine, uygulamalarına müdahil e, olmaya başladılar. Aynı şekilde şişiden başlayarak da e, pazarımızın müşterilerine ve örgütlenmeye ve onlar da bir komisyon parçası gibi kendi aralarında toplanmaya başladılar. Zaten biz bu sebeple şöyle diyoruz, tüketici değil. ...türetici diyoruz. Yani hı hı. gıdası üzerinde sorumluluk alan tüketicilere, müşterilere biz türetici diyoruz. Yani aslında sorumluluk dağıtılmış oldu. Yani tüketici de sorumluluk almış oluyor, üretici de almış oluyor. Belediye de zaten hep işin içinde ve Buğday Derneği ile birlikte çok koordineli bir şekilde çalışıyor. Peki e, tüketici komisyonları ayrı, üretici komisyonları ayrı, belediyenin komisyonu ayrı mı? Yapılanmayı insanlar daha iyi anlasın diye soruyorum bunu. Tabii ki güzel bir soru. Şöyle e, düşündük. Sonuçta organik pazarlar, Gürlük Ticaret Bakanlığı ve Organik Tarım, e, Tarım Bakanlığı'na bağlı e, alanlar. Ancak belediyelerce yönetiliyor. Ve bunların ortak bir standarda ihtiyacı var. Ne yazık ki şu anda organik pazar üzerinde herhangi bir mevzuat söz konusu değil. Ne Tarım Bakanlığı tarafından ne Gürlük ve Ticaret Bakanlığı tarafından. Dolayısıyla da e, tüketicide güveni, e, güven olsun inşa edebilmek için bu pazarların ortak standartlarda, kriterlerde, ortak bir modelde olması gerekiyor. İşte bizim de amacımız yukarıda te, e, e, işin e, şey, çatısında bütün e, belediyeleri bir araya getirmek var. Önce ilçe komisyonları, her pazarın olduğu ilçede belediyenin başkanlığında, paydaşlarının, tüketiciler olduğu, esnaf tüketiciler olduğu, sivil toplumun olduğu ve belediyenin de olduğu bir komisyon ilçe komisyonu. Bu ilçe komisyonu alt komisyonları da MF'nin e, sonunda olduğu gibi müşterilerin bir ayrı komisyonu var. Buradan iki temsilci seçilecek ve ilçe komisyonuna gidecek mesela. Esnaf ve e, şeylerin üreticilerin ayrı bir komisyonu var. Buradan temsilciler gidecek ilçe komisyonuna. İşte ilçe komisyonları da kendi pazarlarıyla ilgili çalışmaları yapıp kararları alırken bu bütün pazarların da ortak bir standart olabilmesi için biz şunu modelledik. Her ilçenin hem belediye temsilcisi hem de bir üretici esnaf temsilcisi İstanbul içinde şu aşamada e, tüm belediye arası da bir e, üst komisyon oluşturursunuz. Açık olur mu, oldu mu? Çok, çok güzel açıkladın yani e, o zaman şimdi büyük resme baktığımız zaman tüketici üretici komisyonlarından bir ya da iki temsilci asıl komisyonda karar alma mekanizmasında yer alıyor. Böylece her komisyonun temsilcileri sayesinde ya da işte öne çıkanları sayesinde ortak karara alınmış oluyor ve yatay bir zeminde demokratik bir ortamda karar verilmiş oluyor. Evet aynen böyle oluyor. Evet. E, peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu kurulan komisyonların hepsi kendi aralarında tüketici başka bir gözle bakıyor. Üretici başka bir gözle bakıyor. E, hiç e, karar alırken ya da işte e, birbirleriyle konuşup fikir alışverişi yaparken e, çatıştıkları noktalar oluyor mu? Çünkü hepsi farklı bir göz. E, aslında şu anda daha e, o aşamaya yeni yeni geliyoruz. E, pazarın içinde tabii ki anlaşmazlıklar oluyor. Bunun temelinde. E, otopark kullanımından hı hı. E, fiyat ve güven unsuru tabii ki çok önemli unsurlar. Şu anda e, Şişli'den örnek verebilirim çünkü orası daha hızlı ilerliyor. O, oradaki e, müşteriler mi diyeyim artık sebebi bilemiyorum. E, daha hassas daha ilgili belki ilk olmasından Şişli'nin. E, müşteriler ve üreticilerin e, ikinci toplantısında bu cumartesi yapacaklar bir arada. E, ve tabii ki en hassas bunun iki tarafında önem verdiği konu güven denetim e, unsuru. Ee, bu konuda ortak nasıl çalışılacak ee, bunun prensipleri konuşulacak yani tüketici yapamaz veya yani üretici direkt tüketiciyle nasıl muhatap olacak dolayısıyla bu komisyonlar üzerinden bir diyalog süreci bu e, diyalogunu nasıl işleyeceğini e, zaman içinde e, göreceğiz e, bunu zaten şu anda aktif olarak daha yeni tartışıyoruz e, ama e, çok önemli bir nokta bu da zaten e, demokratik yapıların olmazsa olmazdır. Hı hı. E, bir iç rahatlatma sorusu sormak istiyorum. E, denetimini Buğday Derneği'nin yaptığı ekolojik pazarlar dedik. E, bu yeni dönemde denetimi Buğday Derneği yapmıyor gibi bir algı oluşuyor. Çünkü belediyeler eleman veriyor ve eleman e, belirli bir süre e, eğitime tabi tutulduktan sonra bütün her şey elemanın üzerine kalıyormuş gibi duruyor ve tüketicilerde bu çok ciddi bir endişe yaratıyor. Muhtemelen size de bu tip sorular geliyordur pazarlarda. Şimdi orada bir iç rahatlatması yapalım mı? Denetim ne şekilde ilerleyecek? Ya yani şu, şu şekilde açıklayayım öncelikle. Ee, bir e, e, hastane zinciri, bir marka veya bir terakente zincir e, oluştuğu zaman bu bir markadır. Ve bu marka nasıl marka olur? Biri bir sistem, model e, ve bir tüketici güveni vesaire sağladığı zaman. Aslında Buday Derneği de bunu yapmaya çalışıyor. Önemli olan öncelikle e, güvenilir, e, sen gibi gibi tüketiciyi rahatlatacak, önce bir model sistem kurmak. Biz dernek olarak önce aslında bu 10 yılda buna çalıştık. Artık bir web tabanlı sistemimiz, özel bir web sistemimiz var. Ve biz artık belediye personellerine eğitim verecek noktaya geldik. Belediyelere danışmanlık yapacak seviyeye geldik. Dolayısıyla biz denetimin bir standartında oluşturduk. Önemli olan bu noktada biz evet sabahın beşimde belki gidip e, pazarları denetlemeyeceğiz. Ama e, belirli dönemlerde pazarlarıyla geleceğiz. Belediye personellerini denetleyeceğiz. Pazarı denetleyeceğiz. Sistemi doğru bir şekilde işleyip işlemediğini denetleyeceğiz. E, üreticilerle, üreticilerle komisyon üzerinde diyalog kuracağız. Onlardan geri bildirim alacağız. Dolayısıyla da aksinayan yerleri tespit edip buna müdahale etmeyi sürdüreceğiz. Her hafta gelip denetlenmeyeceğiz ama her hafta biz varmışçasına orada denetim sisteminin yürüdüğüne emin olacağız. Bunun için de eksikleri tespit edip belediyeye raporlayacağız. Komisyonda bu konular üzerine gidecek zaten. Buraya kadar harika. Bir de protokolde olmazsa olmaz birkaç tane madde var. Aslında herkesin bilmesi gereken, işte belediyenin eleman sağlaması gibi. O maddelerden de hani belediyeyle nasıl bir protokol imzalıyoruzun birazcık şeffaflığını göstermek için. Hani en önemli birkaç maddeyi bizimle paylaşman mümkün mü batırcım? Tabi. Bir belediye komisyonu tanıması ve bu komisyonun yetki alanının Resmi olarak yani belediye kararlara alan encüvene tavsiye niteliğinde de olsa pazardan sorumlu ister işletmeler müdürlüğü olsun, ister belediye alınan bir şirketi olsun, ister zabıta olsun. komisyon içinde tabii ki zabıta da var ama sonuçta bu komisyon zabıtanın veya işte o pazarı kim yönetiyorsa onun üzerinde bir karar alıyor. Encüvenin altında ama zabıtanın üstünde. Bu ne demek? Aslında komisyonun çok ciddi bir yetkisi olduğunu gösteriyor. Diğer önemli farklı benim senin vurgu yaptığın gibi belediyelerin küçük pazarlarda en az bir, büyük pazarlarda şişti gibi kartal gibi en az iki tane mühendis zabıta demiyorum. Zabıta da muhakkak destek olma, oluyor fiyatlı, otoparklı, güvenlikli vesaire sonra ama mesela şişli kartal gibi pazarda iki tane mühendis bugüne kadar bizim yaptığımız gibi e, sabahtan akşama kadar denetim ve halkla işler yapacak. Bu konuda eğitimi yine Buğday Derneği'yle yani bu modelin sürekliliğini sağlamak için gerekli her türlü şartı bu sözleşmenin içine yerleştirmeye çalıştık. Evet, pazarların yeni dönemini konuşuyoruz ama şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından tekrar beraberiz.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 que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás te te en el calor de otro querer. a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo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 A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo y hasta creerán que se te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor han adivinado que tu amor me a traicionado porque existe outro querer porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe outro querer nasıl NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Buğday Derneği Eş Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu ile pazarların yeni dönemini konuşuyoruz. Ee, evet Batur anlattın çok güzel protokolde ne maddeler var komisyon ne şekilde e, toplanıyor ne şekilde karar alma mekanizması gerçekleşecek. E, ama belediye yapılanmalarını da çok iyi biliyoruz e, bazı şeyler e, çok yavaş yavaş. Ilerliyor. E, bu protokolle ilgili olsun komisyon kararları komisyonların toplanmasıyla ilgili ve bu şartnamelerle ilgili kabul ettirmekte hiç sıkıntı yaşadınız mı ya da işleyişte e, eminim ki bir belediye elemanının bile e, pazar yerlerinde çalışmak için göreve başlaması uzun zaman almıştır e, ne tip sıkıntılar yaşadığınız yerel yönetimlerle bu alanda şimdi e, genel anlamda tabii ki belediyelerdeki bürokrasi çok yavaş işliyor bu anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Ama daha temelden bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Bu süreç en de sonunda çünkü gerçekleşecek. Ama temel sıkıntı belediyelerde bazı belediyelerimizde ne yazık ki birçok zaman siyaset hizmetin önüne çıkıyor. Yani belediyelerin önceliğini hizmete vermesi lazım. Siyasi arenadan daha uzakta topluma ilçesine hizmet eden yapılara bürünmesi lazım. Diğer bir sıkıntımız belediyelerin ee, organik, ekolojik, bunun çevre, sağlık e, e, boyutunu anlatmak, bunun bir gıda alışkanlığındaki değişim olduğunu anlatmak da yani kadrolarına başkanına çünkü bu iş sadece başkanla bitmiyor. Ee, bütün kadrolarına e, bunu anlatmak bunun önemini anlatmak gerekiyor. Yani belediyenin bu işe inanması ve savunması lazım. Ancak belediyeler sanki hobi bahçesi projesi gibi e, olaya yaklaştığı zaman açarım bir reklam tanıtımı yaparım PR'da çıkarım, işte haberim çıkar. Ee, şeklinde yaklaştığı zaman e, ekolojik pazar projesi yürümüyor. Çünkü ekolojik pazar projesi çok bütüncül bakılması lazım ve uzun vadede bakılması lazım. Dolayısıyla e, burada algılanmasıyla ilgili olarak çok büyük bir çaba sahip etmemiz gerekiyor belediyelerde. O algıyı e, ve olaya e, bakış açısını e, tüm kadrolara e, önemsemesini sağlamak gerçekten en büyük uğraş verdiğimiz e, konu. Peki buğday derneği olarak bir 10 gün kadar önce bir açıklama yaptınız. Hem sosyal medya hesaplarınızdan hem üyelerinize bir basın açıklaması yaptınız. Küçükçekmece pazarından buğday derneği olarak çekildiğinizi artık denetim ve organizasyon kısmında yer almadığınızı açıkladınız. Bununla ilgili iki soru sormak istiyorum. Birincisi neden? Tabii ee... Tabii ki demin söyledim sebeple aslında yani detayları tabii şimdi kısaca değineceğim ama hı hı. bu bir zihniyet sorunu. Yani e, biz bu projeye başladığımız zaman AVM ile ve belediye ile belediyenin AVM ile yaptığı protokolde bilerekten maddeleri çok net koyduk. İki tane talebimiz vardı belededen. Bir, ziraat gıda mühendisi pazarın açıldığı ilk günden bugünlere kadar çalışacak. Beş yıl boyunca e, defalarca yazılı sözlü olaraktan talep etmemize rağmen... E, mühendis kadrosu gelip e, değtimde e, bizlere destek olmadı İkincisi reklam tanıtım beş yıl boyunca bir pazar projesi açılıyor ve bir tek reklam tanıtımı yapmaz mı delediye işte sıkıntı burada yani iki kritik maddeyi tahmin ettiğimiz için otokoyla koyulmasını sağlamamıza rağmen ne tek bir reklam tanıtım yapıldı ne tek bir mühendis geldi 5 yıl için. Ha, şu anda bir çekildikten sonra ne oldu? O ayrı mesele. E, belki e, değişiklikler olmuştur. Ama biz çekilene kadar ne yazık ki bunlar olmadı. Yani belediye başkanı bile biz bunu önemsetmek için defalarca randevu almaya çalıştık. Pazara kahvaltıya çağırdık. Sepetler gönderdik. Ne bir randevu alabildik ne pazarda ağırlayabildik. Ve tabii ki sözleşme, yani bu daha katılımcı şeffaf yatağı geçmek için yeni bir protokol sunduk. Fakat belediye yeni bir protokolü kabul etmedi. Yani bizim yanlış sürecimizi e, kabullenmemiş oldu. Komisyon sürecimizi kabullenmemiş oldu. Bu sebeple e, bunu sürdürmemiz mümkün değildi. Bir de spesifik bir olay yaşadık ne yazık ki. E, ürünlerinde kalıntı çıkan bir üreticinin önce belediyemiz diğer belediyelerde olduğu gibi Hazardaki tezgahlarını iptal etti. Fakat iki hafta sonra e, bu üreticinin e, duyduğumuz kadarıyla bir akrabası üzerine, bunu bir pazarcı yaparaktan bu üreticinin başka bir sertifikası üzerinden satışına izin verdi. Şimdi bu noktada tüketici nasıl güven duyacak? İşte Buday Derneği'nin değerleri, ilkeleri böyle bir noktada 5 yıl, 6 yıl emek bile vermiş olsak çok temel trensizlerde bu kabul edebileceğiniz bir durum değildi. E, o zaman biz tüketiciye nasıl organik ürüne güvenin, organik pazara güvenin diyebilecektik. Diyemeyeceğiniz bir yerde de olamazdık ve bu, bu sebeple artık bu son damla oldu. Biz de pazardan çekildiğimizi açıkladık. Evet e, peki belediyenin sonrasında size bir geri dönüşü oldu mu bu basın açıklamasından sonra? Hayır her, herhangi bir e, geri dönüş e, olmadı yani onlardan da bir aslında bekliyor, beklerdik biz. E, sonuçta e, bu ciddi bir şey hani bununla ilgili bir e, sonuçta biz kavga etmek diyelim değil. değil. Bir şeyleri ortaya koyuyoruz. Onlar da bir basın açıklaması yapıp e, müşterilerini veya kamuoyunu bilgilendirmeleri gerekti diye düşünüyorum. Evet. E, Peki pazarlarda bu yeni dönemle ilgili bir tarih var mı? Yani bir sene sonra hayal edilenlerin şu kadarlık kısmını yapmış olmayı hedefliyoruz diye bir tarihiniz var mı? E, yani aslında e, biz bu sene yani geçtiğimiz sene sonu için büyük hedefler koymuştuk ama demin söylediğim gibi e, süreç biraz ağır işliyor. Ve önümüzde seçim dönemi biliyorsunuz 2019. Dolayısıyla gerçekçi olarak bakarsak bu yeni belediye seçimleri siyasi aranında büyük bir hareket olacak. Dolayısıyla da işlerimizin biraz daha beklediğimizden yavaş gideceğini farkındayız. Ama dernek olarak hedefimiz bu yılın ilk yarısında artık mevcut 4 belediyemizde bizim çalıştığımız İstanbul'daki 4 ile bu protokolleri imzalamak. Evet son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Buğday Derneği olarak %100 ekolojik pazarlardan bir tık geriye e, çıkmış oluyoruz aslında ama e, şunu da biliyoruz ki yani en azından ben biliyorum herkesin de bilmesini istiyorum. Buğday Derneği olarak pazarı destekleyen ve hatta daha da fazla güçlenmesini sağlayan bir sürü de şey yapıyoruz şu anda. Kısaca onlardan bir bahsedelim mi? Tabii aslında. Geri ifadesinden çok Leyla, hı hı. pozisyonumuzu daha yukarıda bir pozisyona taşıyoruz. Yani evet, çok neler daha doğru taşımamız lazım? Şey. Artık bu sektörün, iç pazarın gelişmesine daha fazla katkıda bulunmak için. Biz pazarda verdiğimiz, pazardaki ufak detaylarla anlaşmazlıklara, yönetime, operasyonel tarafa verdiğimiz enerjiyi, bu konuda fiyat çalışmalarına, lobiye, mevzuat çalışmalarına, örgütlenmeye, Bilgi kirliliğiyle ve haksız rekabetle mücadeleye, e, organik tarımı Türkiye'de yaygınlaştırmaya yönelik e, çalışmalar yap, yapmaya e, adamak istiyoruz kendimizi. Ama pazarla verdiğimiz mesai o kadar çok bizi yoruyor ki, e, o kadar zaman ve enerjimizi alıyor ki esas yapmak istediğimiz e, şeyleri daha az yapar hale geldi. Bu da bu konuda rahatlarsak aslında dolaylı yoldan gene biz %100 ekolojik pazarlara çok büyük bir fayda getireceğiz. Programıma konuk olduğun için çok teşekkür ederim Batur. Size ben kolaylıklar teşekkür diliyorum. Teşekkürler. Evet, Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bugün Buğday Derneği Eş Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu'yla %100 ekolojik pazarların yeni dönemini konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam.